geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Tarihte 1777'de Kafkasya bölgesinde tanımlanan SAS kedisi yani Latince'siyle Felis catus soyutken tükenme riskiyle karşı karşıya olan yabani türler arasında Adana, Akdeniz ile İç Anadolu'da yayılış gösteren ve buralarda nadir olsa da görülebilen bu tür, Ağrı Dağının Iğdır tarafındaki bulakbaşı ve kara sazlıklarında da var. Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Utah ile Koç Üniversiteleri öğretim üyesi Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu bu hafta Iğdır bölgesinde yaptığı sağ çalışmasında SAS kedisini görüntüledi. Profesör Doktor Şekercioğlu Anadolu Ajansı muhabirine bu türün yayılış haritasında ıdrında yer aldığını ve Türkiye'de soyunun tehlike altında olduğunu söyledi. Sas kedisinin yaban kedisiyle vaşak arasında bir boyutlara sahip olduğunu ifade eden Şekercioğlu kafadan gövde uzunluğu 60 ila 80 santim arasında, yerden yüksekliği yaklaşık 36 santim. Ağırlığı da bölgeye göre çok değişken 12 ila 16 kilo arasında. Yani Kars Sarı Kamışı'daki başak ağırlığına kadar ulaşabilen bir tür saz kedisi. Bölgemizde o kadar büyük değil. Küresel dağılımında bölgemizde Iğdır'da olmasını beklediğimiz çok ender görülen bir tür diye konuştu. Umarım kıymetini bilir, doğal yaşam alanlarını da koruruz saz kedisinin. Bir başka Kuzey Doğa haberinde şimdi de Bozkır Kartalı'nın Akbet'inden bahsedelim. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte bitkin halde bulunduktan sonra teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince tedavi altına alınan bozkır kartalının tedavisi tamamlandı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce yani IUCN'ce dünyada soyu hızla tükenen hayvanlar listesinde bulunan bozkır kartalı Aquila nipalensis Kuzey Doğa Derneği ekiplerince halkalandı. Kanatlarının arkasına 9 gramlık bir uydu vericisi takılıp takip altına alınan kartal doğal ortamına geri bırakıldı. Şimdi kartaldan gelecek haberleri nerelere gitmiş olabileceğini öğrenmeyi heyecanla bekliyoruz. Güncel çalışmalara göre et yiyen Batı Avrupalıların sayısı gittikçe azalıyor. The Good Food Institute'un Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 4.000'den fazla yetişkinle yaptığı röportajda katılımcıların et alışveriş alışkanlıkları ve motivasyonları ve bitkisel et alternatifleri hakkındaki düşünceleri soruldu. Verilen cevaplara göre katılımcıların %50'den fazlası son 5 yıl içinde daha az et yiyor. Dahası, cevap verenlerin ülke başına ortalama %23'ü etmiştir. Et yemeği tamamıyla kesti. Çevresel kaygılar, hayvan refahı ve sağlık et tüketiminin azaltılması yönünde en sık gösterilen nedenler arasında. Almanya hayvan sağlığını ön planda tutuyor. Zira katılımcıların %38'i bitkisel bazlı bir yaşam biçi benimsemelerinde hayvan sağlığının itici güç unsuru olduğunu belirtti. Bu durum Almanların %41'inin her ay vegan alternatifleri Ne yediğini öne süren güncel çalışmalarda uyumlu bir sonuç ortaya koydu. Yani iki taraftan da kanıtlanmış oldu. İtalya ve İspanya ise azalan et tüketimlerinin nedenleri arasında en başta kişisel sağlığı koydu. Yine de bu da vegan et alternatiflerinin tüketmeleriyle örtüşüyor. Zira İtalyanların %50'si, İspanyolların %47'si her ay Bitkisel proteinleri tercih ediyor. Yedikleri et miktarının azalmasının ana nedeni olarak et fiyatlarındaki artışı göstermiş Fransızlar. Katılımcıların asıl endişesi bu yönde. Yani fiyatlar. Fransızların yalnızca her dördünden biri yani %27'si her ay vegan alternatifleri tercih ediyor. Hayvan yetiştiriliğine veya katline gerek kalmadan üretilen yapay et hayvansal proteinden vazgeçmek istemeyen tüketicilere iklim dostu bir seçenek sunuyor. Avrupa'da yapay et satış izninin 2024'ün ikinci yarısından önce verilmesi beklenmiyor. Bunun nedeni ise her ürün için 18 aya varabilen uzun onay süreçleri. Ayrıca ilgili düzenleyici kurumlar güvenlik değerlendirmeleri için tek tip bir sistem oluşturmakta da güçlük çekiyorlar. İncelenen dört ülkenin tamamında katılımcıların %50'den fazlası yapay etin varlığından haberdar. Ancak hala birçoğu bunun neden gerekli olduğu konusunda kararsız. Buna rağmen büyük bir çoğunluk özellikle de genç katılımcılar yapay et ürünlerini denemekte istekli olduklarını belirtiyorlar. Tabii hayvan refahı açısından Kesinlikle et tüketimi hayvansal gıdalar zaten şu anda zararlı konumda ancak bunun yerine yapay et bunun çözümü mü bence bu da bir soru işareti bunun yerine belki de bizim gerçek anlamıyla bitkisel proteinlere yönelmemiz lazım bunun için yapay et hayvansal protein üretmenin bir gereği yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkımlara neden oluyor. Yaklaşık 1,9 milyon hane bu nedenle elektriksiz kaldı. 2,5 milyon kişi içinse tahliye emri verildi. Üstelik hasarında daha da artması bekleniyor. Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası'nın saatteki hızı 241 kilometreyi buldu. Ulusal Kasırga Merkezi kıyı bölgelerini de sular altında bırakacağını söylüyor.